Chernobyl nükleer kazasının yıl dönümüne tam 31 gün kaldı. Size son kez Lüksemburg'dan sesleniyorum. Avrupa Birliği 2020 stratejisi ekonomik büyümenin doğurduğu doğal kısıtlamaları görmezden geliyor. AB liderleri ekonomik durgunluğun arkasından tekrar canlandırabilmek için tartışa dursun, Greenpeace hükümetleri ekonomik iyileşme ve AB'nin enerji sisteminin doğurduğu fiziksel sorunlar hakkında uyardı. Avrupa Komisyonu'nun 2020 stratejisinde ekonominin sadece yakıt, toprak ve su gibi sınırlı olan doğal varlıklara dayandığı bildirildi. Greenpeace, Avrupa Birliği İklim Politikası Direktörü Yoris de Blanken, ekonominin sadece açgözlülük, dolandırıcılık ve toksik atıklar yüzünden değil, aynı zamanda doğal kaynaklarımızın tükeniyor olması nedeniyle de çöktüğünü belirtti. Biyolojik çeşitliliğin tarihte emsali görülmemiş bir hızla azalması, canlı türlerinin yok oluşu, Temiz su kaynaklarının azalması, toprakların pulluk, beton ve asfalt altında yok oluşu AB yeşil ajandayı dikkate almazsa yani hemen doğal varlıkları sürdürülebilir kullanmayı gerçekleştiremezse kendi kendini baltalıyor olacak. Son 30 yıldır Hindistan ve Bangladeş Bengal koyundaki minik adaya kimin sahip olduğu konusunda kavga ediyor. Bu sorunu bugün yükselen su seviyesi çözümledi. Artık ada yok. Yadavpur Üniversitesi'nden okyanus bilimci Profesör Sugata Hazra artık adanın tamamıyla sular altına gömüldüğünü belirtti. Hazra iki devletin yıllardır tartışıp yapamadıklarını küresel ısınmanın başardığını söyledi. Bilim adamları Bengal koyundaki su seviyesinin son 10 yılda alarm verecek derecede yükseldiğini söylüyorlar. Bildiğiniz gibi 1996 yılında da yine aynı bölgedeki Lohachara adası sular altına gömülmüştü. Küresel ısınma ile ilgili hemen harekete geçilmezse o bölgede en az 10 ada daha yok olacak. Bu örnek bana paylaşılamayan bebeği ortadan kesip paylaştırmayı hatırlattı nedense. Birleşmiş Milletler ve Interpol tarafından yayınlanan raporda Afrika gorillerinin 2030'a kadar %90 oranında yok olacağı bildirildi. Birleşmiş Milletler Çevre ve Doğa Programı Dairesi'nin yetkilisi Christian Neleman, Tedbir alınmazsa ağaç kesimi, madencilik ve kaçak avlanma yüzünden gorillerin soyları yaşadıkları Afrika ülkelerinin büyük bölümünden tamamen e, tükenecek, dedi. UNEP'in yetkililerinden Ahim Steiner de ağaç kesimi ve Asya'ya Avrupa'ya ihraç edilen tomruk ürünleri tüccarlarının tuttuğu kaçak avcıların, gorillerin yaşadığı ülkelerdeki mültecilere ve kasaba kentlere goril dahil, ...kaçak av eti sağladığını anlattı. Yani buradaki insanlar goril eti yemek zorunda kalıyorlar. Interpol Polis Teşkilatı'nın Doğa Suçları Dairesi'nin başkanı David Higgins... ...goriller çeşitli meslek ve faaliyet kollarında ulusal ve uluslararası yasaları çiğneyenlerin kurbanı oluyor diye konuştu. Tüm kötü gidişata rağmen Afrika'da alınan önlemle küçük bir alanda etkili koruma ile alçak ova gorillerinin nüfusu 2007'den beri 12 artarak 750'ye çıktı. Bu durum hala şansımız olduğunun göstergesi, gorilleri koruyabiliriz, gerekli tedbirleri alırsak. Bu arada sizlere tekrar dünya saatini hatırlatmak istiyorum. Binlerce kişinin ve yüzlerce şirketin dünya saatine katılım bildirdiğini 27 Mart yani e, yarın 20.30'da saat 8.30'da akşam başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde ışıkların bir saatliğine kapatılacağı. Etkinliğine siz de katılabilirsiniz. Bu sembolik etkinlikle bu konudaki rahatsızlığınızı siz de dışa vurabilirsiniz. Geçtiğimiz aylarda Rize Üniversitesi'nde halı saha için yapılan kazıda Çernobil faciası sonrası bölgeye gömülmüş çuvallar dolusu çay bulunduğunu haber yapmıştık. Radyasyon belirlenen bölge 80 kamyon granit taşıyla kapatıldı. Ancak yeni ölçümde radyasyonun iki katına çıktığı belirlendi. Yapılan incelemede radyasyonlu bölgeyi kapatmak için konulan granitlerin de radyasyonlu olduğu anlaşıldı. Daha önce çay fabrikası olarak kullanılan alana 26 Nisan 1986'da Çernobil nükleer santralinde meydana gelen patlama sonrasında yayılan radyasyondan etkilenen çayların gömüldüğü tespit edilmişti. Rize Üniversitesi tarafından radyasyon düzeyi ölçümü yapılan alan daha sonra çoğunluğu granit taşlarından oluşan 80 kamyon malzeme ile doldurularak kapatıldı. Ancak alanda ikinci kez yapılan ölçümde radyasyon düzeyinin iki katına çıktığı tespit edildi. Bunun üzerine radyasyon taşıdığı belirlenen granit taşları çıkartıldı. Ve alan radyasyonsuz malzeme ile betonlanarak bu sefer kapatıldı. Bakalım gelecek kuşaklar bu betonu da kaldırıp kazdıklarında ne ile karşılaşacaklar. Radyasyonla sonsuza kadar boğuşmamak ve bir Çernobil daha olmasın diyorsak O zaman nükleer.greenpeace.org adresine girin. Nükleere hayır diyen siz de radyo katılın. Şayet katıldıysanız o zaman arkadaşlarınıza da haber verin. Yeterince çoğalalım. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayımımız devam ediyor. Son 31 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özeski.